1746 numaralı konu, Hazreti Ali'nin ilk hutbesi, Hz. Ali halife seçildiğinde minbere çıkarak Allah'a hamd-u senalar ettikten sonra şunları söyledi, Allah Teala bizler için yol gösterici iyi ile kötüyü açıklayıp bunları birbirinden ayıran bir kitap indirmiştir. O halde siz iyilikleri ve hayrı alıp kötülüklerden ve şerden vazgeçiniz, onun farz kıldığı namazları eda ederseniz Allah da sizi cennetine koyar, Allah Teala herkesçe bilinen bazı haramlar ve yasaklar koymuştur. Müslümanların canına ve malına yapılacak saldırıları ise bu haramların başı ve en şiddetlisi kılmıştır. Allah Teala Müslümanları ihlas ve tevhidle birbirlerine bağlamıştır. Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimse demektir. Hak ermediği sürece bir Müslümana eziyet etmek helal değildir. İnsanlara yardımcı olunuz. Özellikle de içinizden ölen kimselere yardım ediniz, sizden önce gidenlerin, ölenlerin, sizi peşlerinden sürükledikleri ve sizden sonrakilerin de ileriye doğru ittikleri ölüm için hazırlıkta bulununuz, ey insanlar, kulları, beldeleri ve tüm mahlukları hakkında Allah'tan korkunuz, şunu biliniz ki üzerinde bulunduğunuz topraktan ve hayvanlardan dahi sorulacaksınız, Allah'a itaat ediniz, isyan etmeyiniz, İyi bir şey gördüğünüzde ona yapışınız, Kötü şeyler gördüğünüzde ise onu bırakınız, yeryüzünde sayıca az ve güçsüz olduğunuz devirleri asla unutmayınız.